Mmm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Devlet ulufelerinden, kredilerinden, burslarından, maaşlarından istifade etme, vatandaşlardan, esnafın verdiği şeylerden ne kadar istifade etme gibi konuları ele aldıktan sonra helalin de fazlasının sorun oluşturabileceğini, mübahın da aşırı gidilmesi halinde sorun oluşturabileceğini izah ettiği sadedinde bize yeni başlıklar açmıştı. Demişti ki mesele bir vera meselesidir, takva meselesidir veya fıkıh düzeyinde kalma meselesidir. Yani işin bir helal haram diyeceğimiz boyutu var. Bir de derdi Allah olan, ben şeriatıma göre tam bir Müslüman olmak istiyorum diyen insan düzeyi var diye bize hiza etmişti. Derse başlamadan önce içimi kemiren ve rahatsız eden bir durumu arz etmek istiyorum. Bu konu iyi anlaşılsın diye. Yüzlerce soru. Okuyorum ve dinliyorum. İnsanlarla mülakatım oluyor. Mesela gencecik hanımlar soru soruyorlar. Sorusuna başlarken diyor ki hocam benim bu dünyada hiçbir derdim yok. Allah için yaşamak, çocuklarımı Allah için yetiştirmek. Bunu istiyorum diyor. Bir gazali dirildi zannediyorsun kendisini sunarken. Tabii ki niyeti yorumlamıyorum. Kalpleri Allah biliyor. Ama o kendisini öyle bir sunuyor ki Allah için yaşamak, Allah için aile kurmak, dinimi yaşamak, peygamberimin izinden gitmek bu kavramları kullandın mı sıfır haram yaşıyorsun demektir. Ondan sonra diyor ki eşimle Antalya'ya tatile gittik. Orada otel konusunda eşimle tartıştık diyor. İşte ben mi haklıyım o mu haklıyım soruyor. Yani eşi ona burada havuza girme sadece tatil yapıp gelelim diyor. O bayanlar havuzu diyor. Bir örnek sadece bu konu bu değil. Şöyle bir sıkıntı var ve ben anlayamıyorum bunu. Yani biz Allah için yaşamak istiyorum. Ben peygamberden başka dostum yok. Dedik mi her şeyin dümdüz olduğunu... Bundan sonra Allahü Teala'nın bizi Evliyaullah'tan saydığını, bize hiçbir şeyin haram olmayacağını mı zannediyoruz? Hristiyanlar ve Yahudiler de böyle yapmadılar mı? Ağır gelen Tevrat'ın İncil'in ayetlerini kendilerine göre hafifleştirdiler. Yani Allah için yaşıyorum, takva yaşıyorum. Yani bu, bu sözleri bari kullanmaması lazım insana diye geçiyor içimden. Ben böyle şeylerle karşılaştım mı, hangi dünyadayım onu anlayamıyorum bir türlü. Kendimi bir garip hissediyorum. Şimdi burada biz Gazali'nin rahmetullahi aleyh, vara düzeyi diyor, taku'a düzeyi diyor. Bu meselenin caizlik düzeyi diyor. Bir alem yani, Gazali kendi başına bir alem. Bunun için derse başlamadan, bir hatırlatma yapmış oluyorum bunu. Takva bize göre olmaz yahu. Allah'ı seviyorum sözü. O seni seviyorsa gerçektir. Seni Allah'ı seviyorum demekle sevinmiyor ki Allah. Benim derdim İslami bir aile düzenidir demekle aile İslam olmuyor. Yani bu sözlerin de hesabını sorar Allah sonra. Bir çeşit munafıklık bunlar çünkü. Propagandasını yaptığın şey, yüzde yüz şeriat, tam ashab-ı kiram yani zannedersin ki ashab-ı kiramın işte bu asırdaki yaşayan bir modeli zannediyorsun. Ama helallerde bir savurganlık, sınırsız helal, ondan sonra şeriat kuralları konusunda taviz verebildiği kadar veriyor. Ha. Ramazan-ı Şerif'te çok hassas iftar veriyor. Onunla da ashab-ı kiram düzeyinde olduğunu zannediyor. Buradan ben bir çıkış yolu olarak iki noktayı ikaz edip Rabbimin önünde rahat etmek istiyorum. Birincisi ashab-ı kiram başta olmak üzere selefi salihinin yani birinci nesil sahabi onların çocukları ve onların çocuk bu üç neslin Zahit ve âbitlerinin hayatını çok okumak lazım. Çok ama. Ahmet bin Hanbelî tanımak lazım. Ebu Hanife'yi tanımak lazım. Sadece fıkıh bilgisi olarak değil. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir de kafa yapısı var. Bir İslam devleti olan Abbasi devletindeki bugün dünyada Abbasi devletinin yarısı kadar olacak bir İslam devleti yok. Abbasilerden sonra da bir daha o devlet, devlet düzeyi yakalanamadı zaten. Onlar Emevi düzeyini yakalayamadılar. Emeviler Ashab-ı Kiram'ın, Raşid halifelerin düzeyini yakalayamadılar. Yani müthiş bir İslam yükselişi vardı. Devlet İslam devletiydi. Buna rağmen Ebu Hanife rahmetullahi o devlette görev almayı, o devlette maaş almayı kabul etmedi. Baskı yapılınca daha çok diretti. Hapse atıldı, kırbaçlandı. Katillerle, hırsızlarla aynı hapishaneye atıldı. Ama Ebu Hanife çağrılırken mahkemeye Halife'nin Kadıl Kudat, bugünkü Yargıtay Başkanlığı diyelim ya da Danıştay Başkanlığı gibi devletin en üstten ikinci görevlerinden bir tanesinde <gülüyor> memur olmayı kabul etmedi. <gülüyor> kabul etseydi Hiçbir engel yoktu. Kabul etmedi. Niye kabul etmedi? Yüzde yüz Allah için çalışmıyorsunuz. Sizin adınıza ben niye fetva vereyim dedi. E şimdi Ebu Hanife, Hanefi, yüzde yüz Hanefi, Hanefi, Hanefi mübarek zannedersin Ebu Hanife'nin yani Allah fotokopisini yaptı bir tane de bizim zamanımızda gönder. Öyle Hanefist. Hanefi bile değil. Hanefist yani koyu Hanefi. Ama <gülüyor> kendisi, eşi, çocukları Aba o ecdadı devlet memuru olsun layık bir devlette diye. Yani yapmadığı kalmıyor. E bu bir gülünçlük, mübalağa yapmamak lazım. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin kafa yapısını anlamak gerekiyor. Onları okumak, iyi öğrenmek gerekiyor. İkinci nokta da Allah bizi onlara benzersek kulu kabul edecek. Kendimize göre uyarladığımız bir mantıkla Kulluk yapamayız biz. Şimdi yeni bir fitne başımıza çıkardılar. İnşallah devamı olmaz. Sönüp gider. Yani Ahmet bin Hanbel anlayışına karşı bunu da din üzerinde okumuş yazmış insanlar söylüyorlar. Ahmet bin Hanbel'i aşırılığın simgesi görüyorlar. Bir Anadolu irfanına göre Müslüman olmak lazım diyor. Bu sözde samimiyet olmadığını düşünüyorum. Bu sözü söyleyenlerin Birileri adına bu sözü söylemiş olma ihtimali çok yüksek geliyor. Bühtan etmek istemem, iftira etmek istemem, kalplerini okumuş gibi olmak iddiasında değilim ama Allah utanmak nasip etsin herkese. Bu ne ya? Medine-i Münevvere orası. Anadolu ne zaman Müslüman oldu? Şamanizmin tehdidinden ne zaman kurtuldu? Hala İdrelez'de bilmem neydi ateşin etkileri var Anadolu'da. Hala şamanizmin izleri iz sürüyor, sürdürüyor kendisine. Böyle bir ortamda Anadolu İslam'ın ölçüsü olur mu ya? Anadolu, Kafkasya, İngiltere, Amerika, Avustralya her yer Medine'nin izinden gidecek. Bu dünyanın merkezi Medine'dir. Kainatın efendisi Medine'de çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Çok tehlikeli sözler bunlar Anadolu irfane. Mesela çok yakın günlere kadar yoğun, e, telaffuz ediliyordu. İşte maturidilik çizgisinin dışındaki bütün çizgiler batıldır gibi. Ya da bütün çizgilerde aşırılık var gibi. Ne özelliği var maturidiliğin? Eğer maturidilik ashab-ı kiramın çizgisine İmam Ahmed'in İmam Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyh'in, Malik bin Enes'in, İmam Şafii'nin çizgisine fark edildiyse reddederiz maturidiliği. Reddederiz. Böyle bir maturidilik Masonluk gibi bir şey olur o zaman ki ebediyen böyle değil mahture dilik daha titiz Kur'an anlayışı daha titiz Sünnet anlayışı daha titiz ashabı kiramı takip etmek demektir mahture dilik fitnelere karşı daha Kur'an savunucusu daha Sünnet savunucusu anlayışa biz mahture dilik diyoruz öylesen laik bir devletin bilmem ne uygulamalarını benimsemek için, kız erkek karma ortamlarda güya din eğitimi görüyor, hassasiyeti kaybolmuş bir din anlayışını kılıflandırmak için, dilik dedin mi ben ondan masonluk anlarım. E, o, o benim için tehlikeli bir şey olur. Bunlar e, bir deviyi, bu asrın bid'atları bu anlayışlar. Bu çok kötü bir gidişat olur. Allah muhafaza buyursun. Biz Gazali'yi okuyoruz burada bu fıkha göre caizdir diyor. Ama işin bir de vera boyutu var. Vera boyutunu bir inceleyelim diyor. Aman Allah'ım ne vera ya. Ahmet bin Hanbel'in rahmetullahi aleyh ve haşerene ma ah. Ahmet bin Hanbel'in, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in Ebu Hanife, İmam azamın yolunu aşırı bulmak ya da onları o zamanın gerçekten samimi Allah razı olsun ne dostlarmışlar diye düşünmek. Yani kalıbımız değil de tarihimizin saygın insanları gibi görmemiz sapıklıktır. Onlar bizim kalıbımızdır. O kalıba uyduğumuz kadar Allah'ın razı olacağı kullar oluruz. E filanca e, yasaları ne yapacağız? Filanca modern akımı ne yapacağız? İnterneti nereye koyacağız? Cehennemin dibinde. Gayya kuyusu var oraya atabilirsin onları. Eğer bir şey Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in kafa yapısı yani onun insan olarak değil Allah'a uyduğuna inandığımız kafa yapısı İmam Malik'in kafa yapısına ters düşüyorsa onu da ben Müslümanlık olarak yaşayacaksam Gayya kuyusunun da en dibinde yeri var onun. Hiç bizimde bir ilgisi yok. Mu? Böyle Müslümanlık olmaz. Böyle Müslümanlık asla olmaz. Bu sözler ağır kabul ediliyor, keyfimizi bozuyor kabul ediliyor olabilir. Ağır hafif anlamam ben. Kıyamet olunca hangi söz ağır, hangi söz hafif, hangi söz nifak, hangi söz iman olduğu anlaşılacak. Allah muhafaza buyursun. Biz madem ümmetimizin imanı, dini, şeriatı üzerine konuşuyoruz bunları söyleyeceğiz. Bu hakikat böyledir diyeceğiz. Elbette... Allah'ın bazı kulları Ya Rabbi Ebu Bekir neredeyse ben oradayım kafa yapısı olarak, iman olarak diyecek. Medine benim yüreğimin merkezidir diyecek. Bazıları da nefislerine mağlup oldukları için ve şehvetlerinin önünü alamadıkları için iktidar hırsından, para hırsından bunlar hepsi şehvet türleri, akraba baskısından, çevre baskısından sıyrılamadıkları için onlar da Anadolu irfanı, Kafkasya irfanı, Londra irfanı, Hollanda irfanı bir şey diyecekler. Şeytan çok şey der. Allah tek söz söyler ama. Allah bir kere konuşur, şeytan milyon kere konuşur. O yüzden rengarenktir şeytanın önerileri. Çok caziptir ama Allah bir kere konuşur. La ilahe illallah der Allah. Başka bir şey demez. Bunu demeyeni de kabul etmez. Ne'udübillahü teala bir afetin ya eşiğindeyiz ya da içindeyiz. Her halükarda da mümin olarak imanımızı korumak zorundayız. Hiç kimse kabul etmez bu sözleri de. Tek Ebu Bekirci, Ahmet bin Hanbelci olarak kalırız. İnşallahü teala öyle kalırız. Bir kişi de kalsak, bir milyon bir milyar da kalsak hiç önemli değil. İbrahim aleyhisselam da tek başına kalmıştı. Nuh aleyhisselam tek başına kalmıştı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senelerce tek başınaydı. Üç kişi beş kişiydi. Kalabalık küfrün ölçüsüdür. İmanın ölçüsü de tek olan Allah ile beraber olmaktır. Bizde böyle yüzde elli bir olmak diye bir şey yok. Yüzde yüz Kur'an'a uymak diye bir şey var. Yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak var. Yüzde yüz Ebu Hanife'nin, Ahmet bin Anbel'in, Malik'in, İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyhim cemiyen çizdiği yolda olmak vardır. Bir kişi olmaya razıyız. Beş kişi olsak memnun oluruz. Bir milyar olsak, beş milyar olsak daha hoşumuza gider. Bunun için gayret ederiz ama sayı saymayız. Rıza sayarız. Allah'ın rızasını sayarız. Razı mı Allah? Elhamdülillah. Elhamdülillah der şükür secdesine kapanırız. Şimdi yani burada geçen ders bu bölümü okuyacaktım. Bu girişi yapabileyim diye bu bölümü bu dersi ertelettim. Çünkü burada ağır bir soru soruyor. O sorunun cevabını da kendisi veriyor. Anlayabilelim diye bu açılımı yaptık. Bismillah. Şimdi başlayalım. Feinkulte Biraz önce ne demişti bir önceki bölümde? Şeriatın zahiri hükmü var, bir de vera boyutu var demişti. Zahiri hükmü bir müftüye soruyorsun caizdir diyor sana. Olur demek istiyor. Neye örnek vermişti? İnsanlar esnaf talebeye burs veriyor. Alalım mı bunu? Ya o esnaf işte kim bilir helal kazanmıyordur diye incelemesen zahire göre yani yüzeysel görüntüye göre bu kağıdın üzerinde ne yazıyor? Bu zahiri görüntüsüdür. Buna göre caiz bu diyor sana. Takva ayrı bir bölümdür, el sürme buna diyor. Vera ayrı bir bölümdür, çok uzak dur bundan diyor. Şimdi diyor ki, fe'in kulte sen şöyle bir itiraz yapabilirsin. Fe ke vera sanki vara dediğin şey يخالف ve وحكمه. Vera yani bu üst düzeyden takva yaşama anlayışı Şeriatın hükmüne aykırı mı acaba? Şeriatın caiz dediğine... ...olur dediğine... ...madem öyle fıkı olur diyor... ...vera diye bir ekol mu var? Bu şeriatın hükmünü de kabul etmiyor. Hani... ...anlaşılsın diye diyorum... ...buraya girecek bir söz değil aslında. Bu Türkçe'de kraldan kralcı diye bir şey... ...deniyor ya... ...kraldan daha kralcı olma sen. Yani normalin üstünü aşma manasında... Yani vera dediğimiz, bunu biraz daha halk düzeyinde takva hayat dediğimiz şey, yani şeriattan da mı daha üstün dersen, fe'lem, şunu bilmelisin, enneşşer'a, şeriatımız, mevdu'un yerleştirilmiştir, alel yüsri ve şeriatımız en kolay, ve en toleranslı olacak şekilde ayarlanmıştır. Mevdu'un ayarlanmış, konmuş, yerleştirilmiş demek o anlama konuyor. Yani şeriatımız insanların yapabilecekleri ve Allah'ın razı olacağı en esnek noktada durur. Zorluk olmasın dinde diye. Demek ki bir fıkıh kitabı, şöyle bir fıkıh kitabını baştan sona okuduğumuzda fıkıh kitabı Allah'ın razı olacağı son nokta ile insanların yapabileceği en esnek nokta arasında duruyor. ولذلك قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Bu istü bil hanafiyeti's Ben tertemiz ve kolay bir dinle gönderildim. Yani katıksız bir dinle gönderildim. Vel varau varaisa. Mawdu'un alal teşdid ve ihtiyati. Vara en son ve ihtiyatlı noktaya göre belirlenir. Kîle, كما قيل şöyle denmiş. El emru alal muttaki adyak min akditisin. müttaki olan için, normal Müslümandan bir de takva düzeyine çıkan için, akdit tis'inden daha dar bir yol vardır. Akdit tis'ili sözlükte bulamazsınız. Ben şöyle tarif edeyim, anlayın. Sonra konuya tekrar dönelim. Bu duyma engelliler için, Böyle işaretler yapıyorlar. Anlamadan tabii ben yapıyorum. Her, herhalde öyle yapıyorlar geliyor bana. Bize göre anlamsız. O adam ne işaret yapıyor böyle ama onlar bir dil öğreniyorlar. O dilde böyle yapınca böyle kendilerine göre bir şeyler anlatıyorlar. Allah muhtaç etmesin hiçbir mümini, hiçbir insanı. Bu Araplarda geçmişte rakamlara el işaretleri vermişler. Mesela 90'ı şöyle anlatıyorlar. Şimdi şöyle yapayım. Ha, şu parmaklarım yok. Şu şunu 90 olarak. Bunu yapınca karşısındakine 90 demek istiyor. Şimdi burada bu arada hiçbir delik kalmıyor. 90'ın deliğinden daha dardır takva diyor. Yani bu dersimizle ilgisi yok ama sözlükte bulamazsınız bu ifadeyi. Onun için böyle anla. 90 buna diyor. Altmış niye diyor? Bunu bulana kadar zaten bir sürü vakit harcadım. Bir Arap, Medineli bir hoca efendiye sordum. Bu aktifçisi nedir? Böyle Whatsapp'tan işaret gönderdi. Ondan anlıyorum. Sözlüklerde filan bulamıyorum bunu. Bulamadım daha doğrusu. Ya da hakkıyla incelemedim. Burada maksat, 90 nasıl yapılıyor dil konumuz. Yani darlıktan söz ediyor. Doksanın deliğinden daha dardır takvadan geçiş diyor. Biz buna iğne deliğinden geçmek diyoruz Türkçe'de. İğne deliğinden geçmektir. Demek ki şeriatı Allah kabul edebileceği, daha ötesini kabul etmiyorum dediği son noktaya koymuş. O son nokta da insanların kaldırabileceği noktadır. Şimdi bir örnek iyi anlaşılsın. Devlet emekli maaşı veriyor. Ama kime veriyor bunu? Sen 30 sene mesela çalış, her ay sigorta ver bana, o verdiklerinden toplarım, sana veririm diyor. Sonra diyor ki, her sene bunu değiştiriyor tabii, en az 300 lira her ay vereceksin diyor. 300 lira verirsen, bütün emekli olduğun zaman sana işte 1000 lira aylık veririm. Sonra diyor ki 300 değil de maaşın yüksek olur da 500 yatırırsan 1200 lira veririm aylık diyor. 5000 lira yatırırsan emekli olunca da sana 100 bin lira aylık vereyim diyor. Her ay o kadar para yatırırsan. Ama 250-300 neyse en alt limit ondan aşağısını kabul etmem diyor. Yasal suçlu sayarım hapis cezası veririm sana diyor. Bunu mecbur ödeyeceksin. Bundan fazla ne kadar ödersen emekli maaşın da o kadar. La teşbih ve la temsil. Şeriat o en az asgari sigorta ücretidir. Bunu yapmazsan seni Müslüman kabul etmiyor zaten. Bu kadarını da ödersin diyor. Ben sana maaş veriyorum zaten. Vatandaş fabrikada çalışırken sana maaş versin. En asgari bu kadar ödeyeceksin. Bununla cennete girersin diyor. Şeriat budur. E peki... Cennette inşallah iman ehli olduğumuz için, ibadet yaptığımız için girdik. Ebu Bekir radıyallahu anh nerede olacak, biz nerede olacağız? Bizi aynı sandalyelere oturturlarsa, askeri ücretli birini, Ebu Bekir'in emeklerine yazık değil mi radıyallahu anh? Sabaha kadar göz döken Rabiatül Adaviye yazık değil mi? Bizimle aynı olursa. Ne oluyor? Onlar, ...daha fazla sigorta primi ödedikleri için... ...daha fazla emekli maaşı aldığı gibi insanlar... ...onlar adeta ibadette, takvada, haramdan kaçmakta... ...daha fazla gayret gösterdikleri için daha fazla yer... ...işte vera programı böyle bir program... ...şeriat en asgari düzey demek... ...onun için onların düzeyinde haramdan kaçmak diye bir konu yok... ...haramlar sıfır zaten hayatlarında... Mekruh'la savaşmışlar. Mekruh'la savaşmışlar. Kazara biri sağ burnuna tutsa, bu mekruh bir iş olarak, tenziyen mekruh olarak, onlar için gitti, eli felç oldu zannetmişler. Bize göre abartı zaten o. Tıpkı ne gibi? Asgari ücretle geçinen birisinin, Paris'te otel satın almaya kalkması gibi komik bir şey. Senin Asgari ücretle geçirin. Kirayı zor veriyorsun. Paris'te otel nasıl alacaksın? Nasıl deniyor? Aynı şey bizim için de geçerli. Biz İmam Azamların takvasına, Fudayl bin Ayatların, Hasan Basri'lerin takvasına baktığımızda saçımızı kaşıyoruz. Hey, adamlar deli mi neymişler gibi geliyor bize. Vera düzeyi bizim için çok uçuk kalıyor. Ama... Allah böyle bir hedef koymuş mu? Koymuş. Ya niye koydun bu hedefi ya Rabbi? Ya herkes asgari ücretle mi geçinecek? Çok çalışıyor, çok ödeme yapıyor. Emekli olunca da süreyya yıldızı gibi mesafelerde olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında olacak. Biz mesela havuzu gevzerden bir tas içelim yeter diye teselli bulacağız. Belki. O ise hep orada oturacak. Akşama kadar Avuz-ı Kevser'in başında oturacak Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem. Vara'a böyle bir düzey. Şeriata aykırı değil. Çok kazanmak isteyen için açılmış bir kapı. Vera kapısı. سُمَّ الْوَرَعُ مِنَ الشَّرْعِ Bir de şunu unutma. Vera dediğimiz de şeriatın kendisidir zaten. Çünkü Allahü Teala ne buyuruyor? وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ buyuruyor. Koşun koşun diyor. Yürüye yürüye esneye, esneye esneye gidin demiyor. Bizimki esneye esneye sallana sallana gidiyoruz biz. Ama Allahu Teala koşun koşun cennete koşun buyuruyor. وَكِلَاهُمَا fil الْأَصْلِ وَاحِدُونَ İkisinin de kökü aynı. Neyin iki? Kur'an'ın, e, şeriatın ve vera'ın kökü aynı. İkisinin de Kur'an'dan geliyor, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. Birisi çok lüks gibi duran bir çalışma, öbürü de yasal boyutuyla yeterli çalışma. Ve lakin liş-şer'in Şeriat dediğimiz şeyin iki hükmü vardır. İki türlü hükmü. Hukmul cevaze ve hukmul efdalil ahwat. Sana fakih caiz der. Ne demek caizdir? Günaha girmezsin demek o kadar. Ve hukmul afdalil ahvat. Bir de işin en iyi olan, en güçlü olan tarafı var. Şeriat onu da söyler sana. Yani şeriat sadece paçayı kurtaracak kadar söz söylemiyor. Neyi söylüyor? Daha iyisi de var bunun. Harama düşmezsin tamam. Haram yok bu işte o kadar. Bazılarının zannettiği gibi şeriat, avam tabakasının ve ee, böyle sıradan Müslümanların yaşayacağı bir şey, bir de bir tarikata giriyorsun, duplex Müslümanlık yaşıyorsun falan ama çocukçu şeyler bunlar. O da şeriat. Şeriat yani böyle avam kamerası gibi, bir de e, excelanslarının bulunduğu yer gibi iki kamera ayırmıyor insanlara. Her halükarda. Hepsi şeriat, birine tamam bu kadarıyla azaptan kurtulursun diyor, öbürünü de ne kadar koştuysan o kadar sana akıttığın terin, çektiğin yorgunluğun karşılığını Allah sevabı olarak veriyor. فَالْكَائِزِ يُقَالُ لَوْ حُكْمُ الشَّرْعِ Caiz olana şeriat böyle dedi deriz, وَالْأَفْضَلْ الْأَحْوَطْ يُقَالُ لَوْ حُكْمُ <الْوَرَق> Daha üstün, daha ihtiyatlı olana da vera düzeyi deriz. فَهُمَا مَعْ تَمَيْيُّزِهِمَا وَاحِدٌ fil الْأَصْلِهِ Her ne kadar ikisi ayrı gibi duruyorsa da asılları bir tane bunların. Kur'an'a bağlılık, başka bir asıl yok. فَفَمْ ذَلِكَ raşiden. Akıllı bir şekilde bunu anlatamam mı? Dedi, inşallah anladık. Peki burada öbür konuya geçmeden bir soru soralım. Herkes nasibine mi razı olacak? Yani bize şeriat bölümü düştü. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Hepimiz <gülüyor> Rabbimizin razı olduğu şeyin en son noktasında göz tutacağız. En son noktasında. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin imanda en iyisi Ebu Bekir İbni Ebu Kuhafedir dedi. Yani Ebu Bekir radıyallahu an ümmetimizin en iyisidir dedi. Tamam, bu ne demek? Bu ümmetin en üstün adamı iman bakımından, amel bakımından Ebu Bekir radıyallahu anh ise Allah'ta Kur'an'da yarışın ey müminler fi ذَلِكَ fel يَتَنَافَسِلْ مُتَنَافِسُونَ Yarışacak olan burada yarışsın diyorsa eğer, o zaman bana allah Teala Ebu Bekir gibi olmak için koş diyor. E sahabi olabilir miyim? Olamam. Bir daha mağaraya mı girecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ben de mağarada e, Ebu Bekir'in yaptığını yapacak. Olamam. Sahabi olamam. Ne olabilirim? Onu severek, kafama yerleştirerek, becerebildiğim kadar da koşarak Ebu Bekir olmak isterim. Olur muyum? Olamam elbette. Yani eşekle uçak nasıl yarışacak? Der gibi komik bir şey olur bu belki. Ama kıyamet günü herkesi Allah gerçekleştirdiği ve uğruna fedakarlıklar yaptığı edebiyat değil. Fedakarlıklar yaptığı, sevdiğiyle diriltilince insanlar Ebubekir'in yanında bulursun kendini. Bu kadar basit. Gelirsin 1450 sene sonra ondan gider kıyamet günü yanı başında durursun. Buna iman denir. Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinden söz ediyor. Herkes sevdiğiyle diriltilecek buyuruyor. Kimi seviyorsan onunla olacaksın. Sonra Enes bin Malik diyor ki dikkat edin. Bu hadis kadar mutlu olduğum bir hadis yoktur diyor. Çünkü ben Ebu Bekir ile Ömer'i çok seviyorum. Demek ki onlarla dirileceğim diyor. Halbuki kendisi de sahabi. Ben de ne diyorum? Ya Rabbi Enes bin Malik'in ayağının dibine koy beni diyorum. Ben Enes'i özlüyorum ama onun gözünde daha büyük bir hedef var. Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhüm cemi'i Ben onları seviyorum. Allah herkese sevdiğinin yanına koyacak kıyamet günü. Beni Ebu Bekir ile Ömer'in yanına koyacak. Çok büyük müjde kabul ettik bunu diyor. İdrak meselesi tabii. Ama boş versen, işte paçayı kurtaralım yeter diye düşündün mü? Paçanı da kurtaramazsın sen, ayağını da kurtaramazsın. Şeytan bundan istifade eder ve sömürür. İnşallah bu soru anlaşıldı. Yani vera a! diyorsun sen ey Gazali. E vera a! şeriatın dışında bir şey mi sorusuna cevap verdi. Geçelim. Fe inkulte iza cazel behsu vel istiqsâu an kulli şeyin. Her şeyi araştıracaksak, böyle bir caizlik varsa, her şeyi derinlemesine inceleyeceksek, فَسَدَ عَلَيْنَا مَا نَأْخُدُوا فِي هَذَا Bu zamanda yaptığımız her şey bozulur diyor 900 sene önce. Çok inceltme yani Gazali. Şimdi de zaten anneler babalar oğlum bu kadar inceltme diyorlar ya. Hakikaten o zamanda deniyormuş bu kadar inceltme. وَتَعَذَّرَ الْاَمْرُ بِمَرَّةٍ عَلَى صَاحِبِ الْوَرَعْ yani vera sahibi için iş çok zor o zaman. اِذْ لَا بُدَّلَهُ مِنْ بَلَاغٍ يُبَلِّغُهُ اِلَا <إِلَطَّعَة> Yani geçinceye kadar bir şeysi olmayacak mı? vara sahibinin. Nasıl elde edecek onu? Yani esnafla ilişkin olmasın, devletle ilişkin olmasın, ortada kalırsın o zaman. Vera diye bir şey olmaz diye bir itirazın olursa, فَعْلًا ona cevabım şudur diyor. اَنَّ طَر۪يكَ الْوَرَعِ شَد۪يدٍ Evet. Ve dediğin yol çetindir. Ve en men kasad birisi bu yola girecekse ve yoluna girecekse şartu ona şunu şart koşarız. En yuttina nefsuhu ve kalbu ala ihtimali Kalbine ve nefsine çetin bir yola girdiğini inandıracak. Öyle lafla Süper bir İslam yuvası kuracağım demekle olmuyor bu işler. Bunun bir bedeli var. Yuvanı kurmadan daha en yakınlarının tepkisine hazır oluyorsun. Bedel ödeniyor. Yani ne deniyor? Dağ yükseldikçe fırtınası da yükseliyor. Rüzgarı da yükseliyor. Çukurda kaldın mı hiç rüzgar rüzgar görmüyorsun. O da olabiliyor. فَلَا يَتِمْ بُلَهُ ذَلِكِ Yoksa vera'a olmaz. وَلِعَدَ الْمَعْنَى صَارَ الْكَثِيرُ مِنْ اَهْلِ الْوَرْعِ وَالسَّابِقُونَ اِلَى جَبَلِ ve gayri. İşte bu yüzden daha önceki bölümlerde geçmişti cebel Lübnan, Lübnan Dağı. Şimdi tek mevcut bir dağdır. Herhalde bu Orta Doğu bölgesinde en yüksek yer orası olduğu için bu Hasan Basri mantıklı, ruhlu insanlar milletten bu belalı işlerden uzaklaşmak gidip oralarda çadır kurmuş, oralarda yaşamışlar. İşte bunun için insanlar oralara gittiler. Fakat özeru, ala eklel hashishi ve semeratın tafiyetin laşu betefiha bir halin. O dağdaki kuru otları yediler. Yenmeyecek kadar basit meyveleri yediler. Semeratın tafiyetin basit yiyecekler. Yani ağaçlarda böyle küçücük armutçuklar oluyor. Onları yediler. Niye laşu betefiha bir halin? Dağdaki meyvede bir şüphe yoktur diye düşündüler. Fımansemet Himmetuhu ila neyli menziletil vera'il a'lâ. Kimin gayesi en üst vera' düzeyine çıkmaksa, fe aley en yehtemileş şedâide ve yasbır aleyyâ. O mecburen zorluklara katlanacak. Ve yessüke tarîka ula'ike. Şu adamların, o dağlara çıkanların yolunu tutacak. Liyenâle menziletevüm. Onların hedefine ulaşabilmek için. O amma in akame beynen nnas insanlar arasında durursa, o ekle mimma yetadabulune ve fi edim insanların yediği her şeyi yerse, felle yekun inde ve bi menzilel meyteti. Yani mecbur insanların içinde kalıyor ve yiyor. O zaman değime çok dikkat edin. İsterseniz altını çizin. Felle yekun inde ve bi menzilel meyteti. Ölmüş hayvanın etini yer gibi yesin. Çünkü biz hayvanın kesilmeden, kanı akmadan yenmesi caiz değil diyoruz değil mi? Öldü bir hayvan, geberdi deniyor mesela hayvan. Onu yiyebiliyor muyuz? Yemiyoruz. Peki aç kalsak yiyebilir miyiz? Aç kalsak yeriz. Ama ne kadar pirzola mı yaparız? Ya, ölmeyecek kadar. Açlıktan ölmeyecek kadar yeriz. İşte insanların içinde kalan, mecbur ben şehirde yaşamak istiyorum diyen de o kadar yemelidir, çok yememelidir abartmamalı yani. Hala konumuz ne bizim helal gördüğümüz şeylerde bile abartı yapmamak lazım başlığını hala inceliyoruz. La yaktumu alayha illa inda'z zarure yani o ölü etine hemen insan kebap pirzola yapıp haşlama yapıp yemez. Ölmemek için yer sadece. Summe la yatanablu mina illa miqdara ma yuballiwu li't ta'ati. Yediği miktar da ancak ayakta durabilecek kadar olur. Külularla yemezsin. Fi kunu le fi böylece onu özürlü kabul ederiz. Yani mazurdur deriz. Ve layudur ruhu fi aslihi şübhetün. Böylece de aslında şüphe vardır veya yoktur olması zarar vermez ona. Diyelim ki evet bu ölü hayvan. Ölü hayvan haram yemiyoruz ama açlar ölecek bir adam yiyebiliyor. Domuz eti diyelim ölü hayvan demeyelim öl zarurette yiyebiliyoruz. Bu şehir hayatındaki şüpheli şeylerde de Allah benim ziyafet üstüne ziyafet çektiğimi görmez de, takatim ailece ayakta durabilecek kadar yediğimizi görürse bu bizim için bir zararlı olmaz. Binnallahu Teala evla bil uzri. Allah özürleri bizden önce kabul eder merak etmeyin. Ve li'ada kâle hasenul basri rahimahullahu teala. Hasan Basri kimdir? Hicri 153 yılında vefat etmiş rahmetullahi aleyh. Allah'ın veli kullarından e, tabiî neslinin en büyüklerinden bir tanesi rahmetullahi aleyh. Hasan Basri dedi ki Fesede suku fealeykum bilkuti artık pazarlar, çarşılar bozuldu. Erzak kadar yiyin yani depolamayın. Günlük yiyecekle meşgul olun. Vekat yok, bu biraz önce hata ettim. Hasan Basri'nin ölümü 153 değil. Şimdi burada Vuheyb İbnül Vard isimli zat var, onun ölümü 153. fakat belagani an Vuheyb İbnül Vard rahimellahi ennehu kâne yücev'u nefsehu yevmen ve yevmeyni ve telâtheten bu zat Vuheyb İbnül Vard rahmetullahi aleyh ee, i̇ki gün, şey, bir gün, iki gün, üç günlük e, açlık terapileri yaparmış. Bir gün aç kalır, iki gün aç kalır, üç gün aç kalırmış. Sunbeyahudu <gülüyor> ragiifen, sonra bir ekmek dilimi alır ve <gülüyor> kulu dermiş ki: Allahümme, inna ketâlemu anni la aqwa 'ala al-ıbadati wa aqshat bâb. Allahümme, bu ekmekten de yemesem ben ibadet yapamayacağım diye üç gün yemek yemiyor da sonra bir ekmek alıyor o ekmeği de şüpheli bulduğu için yani özür diliyor ya Rabbi başka türlü ibadet yapamayacağım affet bu illa lem akulhu böyle bir ibadet yapma derdim olmasa bunu da yemezdim Allah minkan fi şeyun min khabtin bunda bir caiz olmayacak bir pislik varsa bunda ya Rabbi ev haramın haram varsa fela tu bihi aman buna beni mağfiret et, muhasebe etme der. Sümme yubil yebullü erragife fil ma'i ve yakulu Kuru ekmeği suya batırır. Çünkü odun gibi bir ekmek herhalde. ıslatıp yermiş. Kult, ben derim ki böyle bir soruya karşı. فَهَذَانِ الطَّر۪يقَانِ لِلْتَّبَقَةِ الْعُلْيَٰيَٰ Yani bu şiddetlere katlanma, ve dağa çıkmakla ilgili bahsettiğimiz iki yol hem dağa çıkmaya hazır olacaksın hem de tahammülün yüksek olacak. Bu li tabakatul ulya min ehli'l-vara' fi ma na'lemu. göre bizden çok yukarıdakilerin Allah dostlarının işleri bunlar. Ve amma men bizim gibi aşağıda olanlar için yani öyle büyük takva sahibi olmayanlar için, falâm ihtiyatun ve bahsün an Herkes kendine göre bir ihtiyat, bir inceleme düzeyi oluşturmalıdır. Ve laum ayrıca nasibu min alvara en Yine de kendilerine vera düzeyinden de bir ölçü bırakmalıdırlar. <gülüyor> ve bir kadirime tetenna, tenaluma tetemenna. Şimdi bunu yazınız. Hem Arapça öğreniyorsunuz. بِقَدْرِ مَا تَتَعَنَّا تَنَالُ مَا تَتَمَنَّا Hatta masanın üstüne yaz. Yorulduğun kadar hedefine varırsın. Demek bu. تَتَعَنَّا eziyet çekmek. تَنَالُ ulaşmak. تَتَمَنَّا temenni etmek, hayal etmek. Yorulduğun kadar temenni ettiği şeylere yükselirsin. Çok şey istiyorsun, az yoruluyorsun, az alırsın. Olur. Allah Teala, la yıdıyo, e jıra manah, Allah la yıdıyo, e jıra manah amala. Allah çalışmanın, çalıştığını boşa çıkarmaz. Ve ualiyımın bima, yefalun, yaptıklarınızı Allah yaptıklarını biliyor. Fi ile denirse ki hada cahnebul haram, sen bize haram konusunu anlattın, haramdan korunmayı. Fi akbir ne an cahnebul helal, helal konusunda da bize bilgi ver. Oma hadul fudul elzi yelzemu minhu'l habsu vel Fudul neydi daha önce geçmiş fazla bu bahta fazlalık helalde fazlalık yelzemu minul habsu vel hisab biliyoruz kıyamet günü hesap sormak el durdurulmak demek yani mahşerde bir dakika sen nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun öyle cennete gidenlerle beraber gitmek yok dur burada bakalım denecek fazlalık oranı nedir ne kadar fazla tüketirsem, hop senin hesabın çok dur bakalım der melekler. bir Evet. وَمَا الْمَكْتَارُ الَّذ۪ي اِذَا اَخَدَهُ الْعَبْدُ يَكُونُ ذَلِكَ اَدَبًا وَلَا يَكُونُ فُضُولًا وَلَا عَلَيْهِ ف۪ي حَبْسٌ وَلَا حِسَبٌ Yani hangi miktarda kul tüketici olursa, o tüketisi edep sınırları içinde kalır, fazlalık sayılmaz, Allah onu durdurup hesap çekmez, hesaba çekmez. Ne kadardır? Fazlalığın oranını konuş bize demek oluyor. Çünkü haramı konuştu. Haramlardan vera olsun. Bir de fazlalık meselesi var demiş. O fazlalık ne kadar? Yukalulevun. Ona denir ki en ye'kude'l abdü mufahiran, mufahiran, mukasiran, mubahiyan, muraiyan. Mufahir <gülüyor> fakirlere karşı kibirli demek. Kul bir şeyi fakirlerin düzeyinde olmamak, onlara karşı forslu olmak için alıyorsa abartmış sayılır. Eğer onunla kendi yaşıtlarına karşı mübehiyen fors atmak demek. Fors atmak için kullanıyorsa e, murayilik yapmış olur. Murayice almış olursa bu fazlalık olur. فَيَكُونُ <gülüyor> الْاَخْدُ yanlış bir iştir bu o zaman. Yeste ujbu ala zahir fiyeli elhapse ve elhisap. Böylece kıyamet günü durdurulup hesap sorulacak düzeyde kalmış olur. Ve lauma ve değişir kınanır ayıplanır kıyamet günü. Ve münkerun ve şerrun yeste ala baatin fiyeli ve tekatır ve tafaqr adabı nahr. Bu münker. Münker neydi? Allah'ın razı olmayacağı, çirkin iş demek. Münkerdir, şerdir. Bu bunun iç dünyasında yani bu daha lüks tüketmek aynı telefonu kullanmamak diyelim şimdi biz yani e, talebeler bile bu telefonu alıyor artık ya köylüler bile bu telefonu kullanıyor diyorsun ya ondan sonra aldığın her telefon fuzuliliktir ne demek köylüler de kullanıyor sen fuzuli iş yapıyorsun fuzuli de hesap gerektiriyor dur bakalım hesabını ver Demeyi girip aile telefonu daha teknolojik, daha düşünce bozulmuyor diye alsan hiçbir bir sakınca olmayacaktı halbuki. Köylülerin düzeyinde olmasın diye. Yaşlıların düzeyinde olmasın diye alınca ne oldu? Tekasür ve tefahur oldu. Tekasür, tefahur da nedir? Azabunnar olan sebep, -sebe, azabunların sebeplerinden biridir. Ve dekel kostun minhu maasiyetun ve zenbun Böyle bir şeyi düşünmek bir günahtır, masiyettir. Likavli Teala, Allah ne buyuruyor? İnnemel hayâtu d-dünyâ le'ibun ve ve zînetun ve Bu hadis suresinin 20. ayeti. Dünya hayatı oyundur, eğlencedir, süstür, tefahurdur Tefahur ne? Köylülerin telefonunu mu kullanacağız biz? Yaşlı telefonumu kullanacağız? Ben buna bir örnek vereceğim. Şimdi kadınlar arası kavramlar bana gelen sorulardan dolayı çok gündemimde oluyor. Ben kadınlarla beraber yaşamıyorum elbette. Şimdi hacine ayakkabısı diye bir ayakkabı var. Hacinen ayakkabısı diyorlar ona. Ayakkabı üreten bir arkadaşımda da gördüm. Bu ayakkabı ne dedim? Bu hacine ayakkabısı dedi. E ne demek hacı? Hacca gidince mi geliyor? Yok dedi. Yani yaşlı mı demek dedi. Yaşlı ayakkabısı diyoruz biz buna dedi. Genç bir kızın Ayakkabı mağazasına gidince ayakkabıcı ona bu ayakkabıyı buyursun ayağınıza göre dese ben hacinen ayakkabısı mı giyeceğim dese tefahuru bu. Çünkü öbür insanı itmek var bunda. Kibir var. Aynısı dese ki daha güzel süslü ayakkabı istiyorum dese hiçbir sakıncası yok. Hele süslü ayakkabı giymek haram değil ki. Kendini Başka bir insandan daha seçkin kulu gibi Allah'ın görüyorsun ve bu namazda oruçta değil ama. Ben niye ihtiyar gibi nafile namaz kılacakmışım? Zaten soru eğilip kalkıyor. Ben daha fazla okurum. 5 sayfa her rekatta okurum desene. Orada haci namazına Allah kabul etsin diyorsun. Ayakkabıya gelince haci ayakkabısı oluyor ya, iticilik var. İnsan öbür insanı ittiği an Allah orada ona hesap soruyor. Evet haram değil ama bir dur bakalım o nimetin hakkını verdin mi sen diye bir sorsa yandın zaten. Zaten orada yandın. <gülüyor> Böyleleri için ahirette şiddetli bir azap vardır. Niye? Çünkü Allah'ın nimetleri üzerinden insanlık taslıyorlar. Halbuki insanlık nimetler üzerinden yarışmak değildir. Ahlak ve din üzerinden yarışmaktır. Takva üzerinden yarışmak. Ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurdu? Men talabet dünya helalen, mübahiyen, mükethiren, müfakiren, murayyen, kim dünyayı helal ama e, başkalarına force atmak için, çok malım var demek için, kibirlenmek için, riya yapmak için elde etmeye çalışırsa, lakiya Allah teala ve huve aleyhi ghadban. Allah ha Allah ona küsmüş olarak kavuşur. Ne huzubillah. Fel wa'idu ala kastih zalike bi kalbi wa'id tehdit demek. El söz vermek, müjde etmek demek. El bunlar benzer kelime. El azapla tehdit etmesi Allahu Teala. El buradaki wa'id yani Allah'ın azap tehdidi ala kastih zalike bi kalbi kalbinde böyle bir düşünce olmasından dolayıdır. Yoksa o ayakkabı haram değil. O telefon haram değil. Mesela biz evimizdeki eşyayı değiştirelim. Niye değiştiriyoruz? Niye değiştiriyoruz? E bizim çocuğumuz evlendi. Artık kaynana kaynata olduk. Kaynana kaynata olarak şöyle borçla düğün yapmadığımız belli olsun canım. Ooo bir dakika. Eskidi mi eşyanız yok? Sadece niye değiştiriyorsunuz? Yani kudretimiz var göstermek için. Tefahur. Tekaছুর. El hakumut Bu bu tehlikeli. Ama elhamdülillah düğünden para artırdık. E bu koltukta zaten bu evde bu işte minderler yırtıldı hep toz yapıyor. Atılacak bunlar hiç zarar yok. Güya kadar herkes aynı tencereyi kullansın buyurmuyor Allah Teala. Tencere delindi diyelim. Akıtıyor. E haram atamayız. Ya tamir ediliyorsa edersin, etmiyorsa atarsın, hurdaya verirsin. Ölünceye kadar herkes aynı tencereyi, aynı bardağı kullanacak. Kırıldıysa bile yarısıyla içeceğin, üstü kırıldı diye böyle bir kural yok dinimizde. İnsanlığı birbirimize force atmak için kullanmayı istemiyor Allah Teala. Allah'a kulluk yaparken Forsatın birbirinize adeta istiyor. Yani takvada yarışın ve tağabınu al birri ve takva, ve la tağabınu ismi udvan. Kapitalist mantıkta yarışmayın Allah buyuruyor. Yoksa niyemet fazlalığında bir sıkıntı yok. Bu birinci gerekçeydi. Neyin birinci gerekçesi? Helalde aşırılık nasıl olur? Onu ne dedi? Ahadua birincisi. Kibirlenmek, force atmak için elde ediyorsun helali yasak. Well kısmus yani ikinci sıkıntı nerede olabilir? En yakınudal helaleli şehveti nefsii la gairun. Nefsinin şehveti için alıyor. Başka bir derdi yok. Tüketme hastalığı diye bir hastalık bu aynı zamanda. Ve fe, fedaleke minu şarrun. Bu da bir hastalık. Nefsini kudurtuyorsun... يَسْتَوْجِبُ عَلَيْهِ الْحَبْسَ وَالْحِسَابِ Bundan da bir hesap çıkacaktır. لِقَوْلِ تِعَالَى ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün nimetler için muhakkak hesaba çekileceksiniz. Tekatür suresinin 8. ayet el-Hakum Tekatür suresindeki. Yani hesabı verilecek şeyleri sadece daha fazla tüketmek için, parayı harcamış olmak için, cumartesi boş dolaşmamak için AVM'ye giden ruh kuruhtur. E cumartesi tatil yahu, ne güzel tatil işte, sılayı rahim yap, spor yap, yürüyüş yap, evde eğlence yap. Yani illa insan oğlunun sürtüne sürtüne yürüdüğü bir AVM'ye mi gitmek gerekiyor diye düşünmeli. Vakale sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu Deyleminin Firdevs isimli kitabında rivayet ettiği bir hadis et dünya. Dünya dediğiniz şey helaluhâ hesabun. Helal olanının hesabı var ve haramuhâ ikabun. Haram olanının da azabı var. Hesap başka, azap başka tabii. Azap kesin ceza demek. Hesap ne? Dur tamam, hayırlı uğurlu olsun telefon almışsın. Nasıl aldın? Parayı nereden buldun? Nerede kullandın? Sonra ne yaptın? Hesabı sorulmadan olmaz ki bunların. Madem hesabı var, çok tükettikçe çok hesap. Az tüketirsen, inşallah az hesap diye düşünmek lazım. Vel kısmı salis, üçüncü kısım, en ye'kudu minel helale fi halil uzri kadran yeste'inu bi'i alâ ibadetillâhi te'alâ. Üçüncü bölümü de bu helalin ne kadarı fazlalık sayılı da. O kadar alıyor ki Allah'a ibadet etmek ve insan olarak yaşamak için yeterli miktarda tüketiyor. Buna asgari düzey diyoruz. Ve yaktasiru ala bununla yetiniyor. Fe minhu hayrun ve hasene ve edebun. Böylesinin yaptığı hayırlıdır, hasenedir yani sevaplıdır ve edeplidir. Fe la hisabe aleyhi ve la Onun ne hesabı olur? Ne ikabı oluyorsan bir çorba, bir tas çorba içti diye hesap vermez kıyamet günü insan. Ama doyduğun halde, doktor sana yeme dediği halde üç tas daha içersen, gel bakalım helal ama ama sen yahu inek kadar yedin diye sorar Allah-u Teala. Bilakis Allah'tan bir övgü de alır, ecir de alır. Niye? yediği içtiği ayakta durmak insanca var olmak için, hayvanca yaşamak için değil. Liko diye Taala ulaikelehum mimma Bakara suresinin 212. ayeti bu. 12. ayetinden. Onlar için yaptıkları işlerden bir nasip vardır buyuruyor Allah Teala. Okala sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? <gülüyor> em men talabed dunya kim dünya eşlerini dünya rızkını helal olarak elde ederse istiğfaafen al-meselati kimseden istemez dilenmezse ve taatufan ala Komşusundan merhamet dilencisi olmazsa demek bunlar hiç iyi şeyler değil ve ve üstelik de çocuklarını geçindirmek ailesini geçindirmek için yaparsa bunu cayumel kıyamet o kıyamet günü geldiğinde ve wajhu kelkamere ilete tel bedri ayın 14'ünde, nasıl gökyüzünde ay parlıyorsa onun yüzü parlak olarak gelir kıyamet günü neden? Çünkü asa ana derdi çoluk çocuğunu geçindirmek, insanca yaşamak. ki de komşularına ya benden abartman katkısı almasanız ya biz çok zorlanıyoruz, taksitleri ödeyemiyoruz diye yüz suyu dökmüyor. insanlardan istemiyor, ricada bulunmuyor. İffetiyle, ahlakıyla bu işi yapıyor. Allahü Teala onun yüzünü ayın 14'ü gibi parlak olarak kıyamet günü kaldırır mezarını. Ve derlike... <gülüyor> Neden bu böyle oluyor? لَمَّا قَسَدَ بِهِ هَا دِيلْ قَسْتَ الْمَحْمُودَةَ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى Çünkü o bu tür yaşantıyı Allah-u vechini yani rızasını kazanmak için yapıyor. Yani Rabbim benden razı olsun. İnsanca yaşayayım, kimseden dilenmeyeyim, kimseye yalvarmayayım. فَهَادِهِ هَادِهِ Bu iş böyledir. فَعْلَمْ bunu iyi anlamış ol diyor. Allah gazalimize rahmet etsin. Ondan razı olsun. İnşaallahu teala bu dinlediklerimizle biz de bir şeyler yapmayı beceren kullardan oluruz. Evet şunu da dersin sonunda ilave edeyim. Bazı Müslüman kardeşlerimiz o kadar Otomatiğe bağlamışlar ki hayatı bir şeyi istiyorsun oluyorsa oluyor olmuyorsa vazgeçiyor. Tıpkı ne gibi lokantaya gidiyor 5 tane lahmacun yap bize diyor. 10 dakika bekliyor abi lahmacunlar gelmedi mi diyor abi işte şunu yap kalsın o zaman başka bir şey ver diyor. 5 yani dakika beklemiyor çünkü her şey otomatiğe bağlamış İstiyorsun oluyor istiyorsun oluyor. Böyle ki mucize olsun anında olacak. Kulluk böyle bir şey değildir. Bütün Müslümanların en büyük hedefi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ile son nefes vermektir. O arada düşmeler, kalkmalar, çok yükselmeler hiç önemli değil. Bir insan düşünün, yani ashab-ı kiramı aratmayacak ibadetler yapıyor ama son üç gününde küfre girdi, öyle öldü gitti. Ne işe yarayacak bunlar? Bir sevap olarak bir şey görmeyecek Başka bir insan düşün. Ebu Cehil'e rahmet okutacak kadar neredeyse kötüydü. Son üç gününde Allah kalbine hidayet verdi, iman etti, kelime-i tevhidle öldü. İman ettiği gün saati açıldığı için onun üç günü de çok güzel olduğu için cennete girecek. Hedefimiz son kelimedir, son nefestir. Dill ile söylemek tabi asıl hedef ama ruhumuz, aklımız da o kelimeyi i tevhid eksenindeyken nefesimizi tüketmektir. Bütün bu kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, akıttığımız gözyaşları, ibadetlerimiz ne diyorsak artık bunların hepsi o son nefes öyle olsun diyedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin son durumu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah o cennete girecek. Namaz niye kılıyoruz? Gece uykusuz niye kalıyoruz? Niye mümin kardeşlerimize ilgileniyoruz? Niye İslam davası diye bir şey? Niye Kudüs'e ilgileniyoruz? Niye hac diyoruz? Niye şiriat ehli olmaya çalışıyoruz? Son durum öyle olsun diye. Dolayısıyla şimdi gazalemizden bunları öğrendik. E deyip bir kenara atarsak e zaten nereye gittiğimiz belli oluyor. Tamam bundan sonra böyleyim karar verdim. 2 gün sonra baktık ki bu dönüşüm olmadı. Ee, biz o zaman Gazali'yi boşuna okuyoruz dersek gene yanlış oldayız. Bu bir süreç. Kim annesinden süt emdiği için, e, annesi sabahleyin süt emzirdi, akşam da emzirdi, sabahleyin uyandılar ki 25 yaşında 50 kilo oldu. Böyle bir mucize var mı? Üç gün süt emdiği için. Bir sene süt emiyor çocuk da, gene 10 kiloluk bir çocuk oluyor. 10 kilo da olmuyor bazen. Bir deri bir kemik çocuk oluyor. O kadar da süt emziriyor annesi. Mama veriyor gene olmuyor. 10 yaşına gelince bir daha 40 kilo oluyor. E, din hayatı da böyle. Gazali bir günde bizi cennete sokacak e, heyecan veriyor ama uygulaması bunun bir gün değildir. Böyle gerçekçi olmak lazım. Sabırla, sebatla, yılmadan, yıkılmadan bir ömür geçiren biiznillahü teala hedefe ulaşır.